Saat 8.30 Mikrofonu açalım. Tamam. Şeyler içildi. Önce hadis tercih yapıyoruz. Ondan sonra Toplantımız bereketlenir. Peygamber Efendimiz'in hadisi açıyoruz. Bir sayfa açtık. Efendim Oradan Esme-i Azam ile açıyoruz. ala, ala Bu Evela Peygamber Selman Aleyhisselam Efendimiz'in ruhu takile, bizlerden hediye olsun diye. Havva mübarek aile, ashabına, ekbaatına, ashabına, nekirli allah vesaliklerin dini özel iken, otosavvuf büyüklerimizin ruhlarına, ailete gülmüş olan, bütün müslüman ismişlerimizin, anne baba, becerimine, akraba, kaderim, ahbab dostlarıyla şey onlarda. <Gülüyor> Sonra da bizim dünya ve azilet ve saadet ve saadet ve olmak için kendimize bir faaliyetle otuyalım, Allah bu muratlarınızı öğretirsin, ondan sonra unutmayalım. Şey. Elhamdülillahirrahmanirrahim. efendim eski bir kırak değil, Rabbı Allah'tan. Daha doğru bir kırak değil, eski bir rivayetinde bir aşkı saymanın birinci hadisi söyledi. En azından biz sallıtları ben ben şahıma Allah'ım, ve eğer yarın da rüyalarım, beraber ona yardım etmek için yanında yürürsem, onun zalim olduğunu bildiğim halde, İslam'dan çıkmış O da alim gülüm yapar demeyen. Adalet etmeyen. Haksız iş yapar. Haksızlık yapar. Dirbenin haklarını çiğneyen insan demek. Haksız iş yapar. çeşitli şekillerde olur. Eğer Başkalarına karşı haksızlık yapmışsa, başkalarına karşı zalim olmuş olur. Hakkını yemiş olur insan, ahirette ceza görmesine sebep olacak bir şey yaparsa, o zaman kendi nesline zulmetmiş olur. Onun için günahtar insan, kendi nefsine zulmetmiş insan oluyor. Zalimin bir nefsiydi. Kendi çünkü o günahı işlediği zaman, Nefsi ondan ahirete ceza kirecek. Bu ne oluyor? Demirizden ölmek zorluyor. Demek ki her şey Allah'ın emrine uygun, hakkaniyete uygun olması lazım. Kimsenin hakkını yememek için yememek lazım. Bu bir. İlkisi başkalarının haksızlık yapmasına da müsaade etmemek lazım. Eğer haksızlığı yapar yani zalim olan, adaletsiz olan kimse, mümkünse onun sürdüğünün engellemeler çalışmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, Kardeşin senin, kutban kardeşin senin, zalim de olsa, mazlum de olsa Yönel bir arasında Allah mazlumken yardım edelim. Zülmü ölüyor. Ediliyor, yardım edelim. Ama zalimken yardım edelim. Zülmünü yaptırtmazsın, engellersin ona, ona yardım etsin. Demek ki sunanın vazifesi, zulmü Bir de kalkmış, zalimin kendi başında yürüyor. Zalime destek, zalime destek, zalkolup, zalime yardımcı Böyle olursa, o zaman onun hali daha da fena oluyor. Yani o İslam'a bir şey yapmamış oluyor, İslam'dan çıkmış oluyor. Demesi gereke, derece özetlememiz gereke ise kendimiz zalim olmayacağız. Adil olacağız. Ne kendimiz arasını gelmiyoruz, ne de başkası? Birisinin başkasının hakkını çeğinizden ne de kendimizi bir işleri eşliğinden başını seyahat yapacak azap görecek durmak için. Bu değil. İkisi de Zürbilerle görürsek görelim engellemeyi çok zor. Müslüman kadınlardan birisi bir yahu bir kari eşliğine mal satmaya gitmiş. Pazar vardı orada. Şimdi de tüket pazarları gibi. O da kendisinin satabileceği şeyleri hem de almıştı. Yalnız bir şeydir. Neyse. Ondan satma gitmişti. Müslümanın Yahudi kalesinin içinde avlatında kadar var. Satma gitmişti oraya. O sefer de Müşteriler de Satıcılar bir tanesi bu kadının arka tarafında <gülüyor> baktına var diyecekti bir zamanda. Eserinin uygunu otobüs olan kadının eserinin uygunu iliştirdi bir tarafına <gülüyor> iken de iğneledi, tuttu iliştirdi o <gülüyor> zaman bir şey yok kadın da hissetmiyor çünkü anlamıyor elbisesinin kıvrı kısmını öbür tarafına iliştirdi anlayamadı kadın pata Kaldırmadı bak hayal kadın eteği dış tarafa iliştirilmiş olduğu için eteği ayaklarında görünmemiş oldu açılmış oldu yani kaptırdıma çünkü kumaşın alt tarafı üst tarafa iliştirilmişti dolayısıyla ayaklar görünmüş oldu ayak kaptırdıma o neden bu yağı diler büldüler bunu yani aptonu şunu durma dişini şu büldüler diye. Gül Ama kadın cehennem çok ağır. Bana yardım edecek kimse yok mu diye yardım istedim. Yok mu bana yardım edecek bir Müslüman dedi. Orada bir Müslüman vardı. Hazırın gelmiş bir Müslüman vardı. Yaşamak için yağılmak için bir şey almak için. O yavucu kabilesinin kalesinin içinde o kadının yardımına koştu. Kaçmış bir şey oldu. Yani nihayet bir kadına yapılan bir maskaralık, bir sarkıntılı ve bir Müslüman hemen onun yardımına koşuyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, onu, efendim, ona cümle etmez, ya yazılı mı bu? Vela yüzlü bu? Onu götürüp de kâğıtına teslim etmez. Vela yakınlığı mı bu? Oluyor yardıma muhtemel olduğu zamanda yardımsız vakti. Müslümanlığın şiarı bu. Yani müslüman mazlum kardeşine ne doğru yardım eder? Çeşenistan'da, Hacıcak'ta, Kosova'da, Osna'da, Tersek'te, Trakya'da, Turak'ta, İran'da, Orta Asya'da, Cevdayet'te, Mısır'ta, ne dolayı? engelleyecek mazlumun yardımına koşacak. Bir adam öldü kabre konuldu diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Kabre konulduğu zaman bu Müslüman olmakla beraber kabre konulduğu zaman azap melekleri o insanın kafasına topuzlarla topaklarla azap anetleriyle vurmaya başladılar. Öyle vurdular ki kabrin iki ateş olmuş. Ve o çok ızaf çekti, çok acı çekti kabirde tabii bu kabirde olmuş olan sevda, ölüm. Çok e, kabir azabı çekti, teryadı bilan etti ve dedi ki, yahu ben Müslümanım, yahu ben Müslümanım. bereket melekler azap nefis melekleri, kabirde ona o azabı yapan melekler dediler ki, sen Müslümansın ama hayatındayken, bilence zamanda, bilence yerde, düşüşte, bir Müslüman'a eziyet ediyorlardı. Sen onun yanından geçtin. O Müslüman'ın yardımına yetişmedin. İmdadına koşmadın. Onun için bu azam çekiyorsun dediler. Yani kabirde azam çekiyor. Ahirette de ne olacaksa olacak. Onun için şu dünya üzerinde, şu dünya hayatında, şu bizim yaşadığımız esnada en çok üzerinde durmamız gereken konulardan birisi adalet olur. Adalet olacağız. Adaletli olmak çok önemlidir. Herhalimiz oldu diyelim işte. Yaptığımız her şeyi ölçülü adaletle yapacağız. Dengeli yapacağız. Şeriatın ahkamına uygun yapacağız. Kur'an-ı Kerim'e Hazret-i Şerif'e Kutlu Şerif'in, kutsal İslami'nin hükmüne uygun yapacağız. Tabi bu bilgi, bilgili olmayı gerektiriyor Yani bu Kolay bir şey değil. Bazen iyi niyetli olmasına rağmen insan iyi niyetli olur ama iyi bilmediği için yapamaz. İyi yapacağım derken kötü yapar. Doğru yapacağım derken evri yapar. Yardım edeceğim derken yardım ettiği insan kötüdür. Yardım etmediği insan iyidir. Karşı taraf iyidir. Yani bilmek lazım. Bilgi gerekiyor. Ayrıca tabii Feraset lazım. Müminin feraseti vardır. Çünkü bu çeşit mücadelelerde azatmaca olur. Bak Türkiye'de Kıbrıs Harekatı Esnasında Türk uçakları Türk gemisini kopaladılar, batırdılar. 52 tane askerimiz bizim uçakların attığı bombalarla o batangeli de Şehit oldu. Kazaya kurban gitti. Halbuki gemide Türk bayrağı vardı. Ve Türk bayrağı sallıyorlardı. Uşaklar yaklaştıkça. Ya vurmayın etmeyin biz Türk yüzüyorlardı. Gelen uşaklar Türk. Efendim sanki yuner uşağıymış dedi. Bombaladılar bombaladılar batırdılar. Yani buradan neyi anlatmak istiyorum? Doğruyu, gerçeği anlamak için dikkatli olmak lazım. Bak, mesleği savaşmak olan hava kuvvetleriyle, deniz kuvvetleri bu işte ilişkisi de hatalı. Bombalayan pilot diyor ki ya bunlar Türkçe birisi diyor, bunlarda Türk bayrağı var diyor. Efendim genel komajdan diyorlar ki bombala, bombala onlar sahte bir şey yapmış? Türk bayrağı asmıştı, Yangın gelişti onlar diyor. Şimdi bu Kur'an kurslarıyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu'na raporu sunan ertaya o şey. O geminin solundasını. Yani insanın gerçeği bulması için çalışması lazım, dikkat etmesi lazım, Kur'an'ı bilmesi lazım, kimin doğru kimin değeri olduğunu anlaması lazım. Hz. Ali radiyallahu akb, Efer'in radiyallahu ve efer'in diyor ki, ''Lâ taadet hakka bir rica, hakka et.'' Adamlara bakarak, adamların peşinden giderek, şu adam doğrudur, canım işte onun yaptığı her anca iyidir galiba filan diyerek hakikati anlamaya çalış. Hakikati evvela kendin bil, tespit et, kimin hakikatten yana olduğuna hakikati olur, o zaman daha iyi anlar. Aa, bu bu çağır, bu hakikatten yana değil. Bu hasta yana görünüyor ama bu münafız, bu fasık, bu zalim, bu casus, bu hain diye anlar zaman yani gerçeği bilirsen. Onun için bir de Allah Allah'a sığmak lazım, Allah'tan doğruyu kendisine göstermesini istemek lazım. Biliyorsunuz yaptığımız dualardan birisi Allah'ın ermen hakka hakkan verin pehtibâ'ehu. Ya bize hakkın hak olduğunu göster de, Hakkı icra etmeye kuvvet istemeye hakkı işlemeye nasip edilir ve en az basında basılan basının basıl olduğunu anlamak nasip edilir <Gülüyor> de nasıl destilat edilir korunmayı nasip edilir bak gidiş önemli hakkı teslim edin hakkı uygulamak lazım basını <Gülüyor> teslim edip basıdan korunmak lazım hayatımızın en önemli işi budur çünkü hayatımızda yaptığımız amellerden sorumluyuz. Amellerimizin doğru olması lazım. Doğru olması için de bu anlattığım muhakemeyi, mekanizmayı her işimize kullanmamız lazım. Her yaptığımız işte muhakemeyi kullanmamız lazım. Yani kısaca her yaptığımız işte bir küçük muhakeme kurmamız lazım. Bir küçük iştahat yapmamız lazım. Şu işi Şöyle yapsam nasıl olur, böyle yapsam olur, nasıl olur, şahitler, denirler, evvel, avukatlar, savcılar bilmem ne, şöyle yapıyoruz. Ya. Küçük bir mahkeme. kafamın içinde küçük bir mahkemesi olmak lazım insanın, mahkeme etkisi evet. <gülüyor> evet. lazım evet. Evet. olayı. Bir de efendim, muhakeme etkisi lazım olayı, bir de Efendim, feraseti olup da Allah'ın ona hakkı göstermesini Allah'a istemek lazım. Mümin feraseti vardır. Yani mümin örtülü olan, saklı olan, yanlış, var, yanlış olduğunu anlar feraset diyecek. Efendim... Başkalarının kötü sandığı şeyin iyi olduğunu anlar, feraset değil. Evli Allah'tan bir zazim yanına bir gayrı güçlük, müslüm, Müslüman elbisesinin iyilik erdi. Sarkıydı, kütbeyiyle. Halbuki Hacet-i Ömer radıyallahu anh ten beri, İslam ülkesinde eşyen gayrı güçlükleri, gayrı olduğunu belirten bir alamet teşhis etmesi, girebir elbiydi. Siz gayr-ı müslüm olduğunuz belli olabilirsiniz. Oldu. Bellilerde cünnar denilen bir kuşat bağlamlardı. Kıyaset günlerinden bu gayr-ı bilinirmiş. İslam mültelerinin gayr alameti var diye. Yani. O gayr-ı alameti giymedi. Müslüman kıyafetiyle geldi. Cihaniye girdi. Varuz veren o evli adam zaten yanına gitti. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş olan bir hadis işe gibi sordu. Yani yahut ustaz Ey hocam, ey alim Allah Resulü Muhammed-i Mustafa İttesu Sera sefer zövrün ve innehu Yenzu'yu bin nurillah buyurmuş Müminin ferasetinden korkun O daha nuruyla bakar, görür, buyurmuş Bu ne demek ki? Dedim. Bu hadis-i şerifi sordu Gayr-i Müslüm Tebdili ziyaret eylemiş Müslüman gibi camiye girmiş ama gayr-ı Müslüm'e o müşrik kabirin yanına gelmiş, ona soruyor. Muhabise mi diye, şerev aldı. Ona dedi ki, elimi inşaat edelim müslüman oldu dedi. Şimdi müslüman olma zamanı geldi. Bak, kadar İslam ki yani, ama onun gayrimüslim olduğunu bitti. diye İkincisi de artık gayrimüslimliğin bittiğini, o an, o anda artık müslüman olması gerektiğini bitti. İki neden söylerdi. Müslüman olduğunu bildi, herim Müslümanlık devresini de bittiğini de bildi. Müslüman ol, elime işaret etti çünkü artık Müslüman olma zamanı geldi dedi. Bir de tabii üçüncü bir şey yapmış oldu. O hadisi şerifi göstermiş oldu. Bak Müslüman işte böyle terasetle olur, böyle tepkili bir devre yapmış adam bile anlar demiş oldu. Tabii bu da büyük bir şey. Yani herkese verildi teraset, herkese verildi ama. İnsan çalışa çalışa, yani hep doğruyu işleyin diye gayret ede ede, Allah onu severse ama da ver. O zaman Allah sana isteyecek insana, Ya Rabbi bana doğruyu göstermeni istiyorum, ben doğruyu uygulayacağım Ya Rabbi. Sen bana doğruyu göster, sen de onu uygulayacağım. Diye suaydır, Allah tarafından kabul eder. Yeter ki kalbi halis olsun, niyeti halis olsun. Buradaki hüküm çok ağır. Zahilin yanında ona yardım etmek için onun zalim olduğunu bile bir yer insan İslam'dan çıkar diyor. Az, az bir tehdit yani. değil bu ya. Çok büyük bir tehdit. Onun için zalime yardım etmemeliyiz lazım. Bu iyili zalimin dünyada erbabı dena ettir. Tabi Osmanlıca ağır bir beyin tuttu. Yani namusca de böyle Bu iyili zalimin dünyada erbabı dena ettir. Zalimin Yardımcısı dünyada Aşık insandan Çünkü yüksek insan olsa İmanlı olsa, olsun, Takvalı olsun Zalime gitsin yardım etmez Ölünü yardım edici Yani o eni zalimin Dünyada evvabı dena ettir Bir de bir saniye gitsin Köpektir Zem kalan zayıyadın İnsata gitsin İnsafsız avcıya gitsin Zem kalan köpektir Köpekler nasıl havalar diye avcıya işber ederler. Gidenler çalının içine, devamlı tavşanı bakar, kaldırırlar. Avcıda gün diye basıp dururlar. Kim yardım etti bu tavşanın çalının içinden çıkartılmasına? Köpek geldi. Zavallı öğretikler görürken şeyleri çalının arasında tuşlar. Köpek onun komusunu alır. Hav hav hav hav bir saldırır. Çalının içinden tuşları kaldırır. Ondan sonra da avcı vurur. Köpek de görür bir var, bir ...diye böyle söylüyoruz. Allah, namus kemali, durumu kavurdu, kendisi doğru ilerliyorlar. Yani, demin söylediğim konuya geliyorum. Kimi sahip sayıyor? Osmanlı Devleti'ni koruma çalışan sultanı zâgip sayıyor. Kimin tarafında yer alıyor? Avrupalılar. Osmanlı Devleti'ni yıkmak isteyen, Osmanlı devletinin düşmanlarının yanında yer alıyor, onların borcunu öztürüyor, onlar namına çalışıyor. Efendim sultanı tam tutan, faaliyetler faaliyetlerini, yalan söylüyor. Bak, gerçek ne demekmiş ne dedi? oldu. Vatan millet diyor. Efendim ölürsen, dönersem kahretim millet yolunda bir azimim. Öyle söylüyor. Allah yolunda, işte millet yolunda, vatan yolunda. Yapacağım güzel işlerden dönmem diyor. Dönersen kahretsin diyor. Koca koca falanlar, koca koca laflar sürüyor kasıbların Ama senin tüm faaliyetlerinin ne dedi abi Kemal? Sen Osmanlı'dan iyi bir iş mi yapıyorsun? Sen Fransızların oyuncu ağlamışsın. Sen? sen yazık etmişsin. Sen daha sonra nerede satdın senin yüzüne? Sultan'ın dediğin gibi devirdiler. Ondan sonra da. Osmanlı devleti parça parça parça hocam. O zaman sultanın alevinde çalışanlar, Nazık Kemal'in yanında hürriyetçiler, gör, Türkler yanında yer alanlar onlar yapıştı. Ama son gibi görünüyordu. ve öyle. Hala da okullarda öyle öğretiyor. Tezvik Sükreti efendim Lahuk paşa, bir birbirlerine hepsi kahraman. Hürriye kahraman. Ne diye, yani, mekanini bastırma şampiyonuz. kahraman değil mi? Koca, koca imparatorluktur biz. Ha, Haa, bel günastan, bağda da kazandık biz. Bizi Çocuk bizim evimizdeydi. Koca devlet, huzurlarımız buralara kadar dayanıyordu. Kaç vardı, her yani şeyimiz vardı. Hacca kendi arazimize, arazimize gidecektik. Müzeye dönüp o, bu bu gazeteler bizimdir. Mısır, cezai, sunuz, bilmem hepsini bilir Kim bu bunları şey yaptı? He? Şimdi bu hürriyet kudalaları. Hürriyet kahramanıyım diyor. Çekiyor kafayı, efendim, hürriyet kavramını biliyorsun, ben de biliyorum. Onun için Allah hepimize hakkı göster. Bu devlete de aynı şekilde inceliyorum. Televizyonlara bakıyorum, radyolara bakıyorum. Gazetelere bakıyorum, mecmalara bakıyorum kitaplara bakıyorum, korkunç bir kaldatmaca var. Müthiş bir şaşırtmaca var. Her şey ters gösteriliyor. Kıyamet alameti. Her şey ters gösterilmesi kıyamet alameti. İyi şeylerin kötü sayılması, kötü şeylerin de alkışlanması iyi diye derdik ve teşvik edilmesi kıyamet alameti. Özülerin başa geçmesi, iyilerin korkakir olması kıyamet alameti. Tam öyle. Vatanın illeti seviyoruz diye başta kadar verselen vatan haini, yavuz Yahudi carma esnasında, sevgiler değil. Köteli bozuk, kökü bozuk. Vatan haini gibi tacibata uğrayan mahkemelerde sünnende asıl memleketin hakiki vatan evlat. <gülüyor> Kayran karşısında hüngür hüngür ağlayan, alayına düşer. Onların gerici, verici, bilmem ne diyor saldırdı. Hakiki batasalar ne dedikler? Amerika'da efendim, Türkiye'de dayıklık çok önemli dedi. Dün dün kanununa diyor. Ben sizin arkanızdayım diyor. Adam oradan ayıkmıyor, uyanmıyor. Vay Amerika beni alkışlıyor, beğeniyor, destekliyor. Dışları, i̇şte, efendim sözcüsü bilmiyorum hangi adam çıkıyor da böyle konuşuyor. Ya acaba benim ee, kendi kalemimi boy atıyorum. Yanlış taraftamıyım diye kafası ayıkmıyor. Ayıkı ne olduğunu bilen bile bile yapanlar da var. O ayık. Adamın iğni bozuk, mezhebi olduk? kafası bozuk, kalbi bozuk, tamam. Kökeni Ermeni. Elbette Ermenilere yardımcı oluyor. Kökeni efendim, bozuk bir inanç. Tabi elbette orada efendim, bu böyle şeyler olunca, Bilenler de var ama kananlar da çok, kapılanlar da çok, çokları böyle pişmanlığını söylemedi mi? Hatta yakın zamanda kahroldu şeriat diye Ankara'da yürüyenlerin o olayların arkasından şeriatın İslam'ın kendisi olduğu, ahkamı olduğu söyleyince tozlu bir takım çağrıslar demişler ki işin Biz böyle olduğunu görseniz yürümeziz. Biz şeriatı başka bir şey sanıyoruz. Şeriatın İslam olduğunu görseniz İslam alemiyle de yürümeziz dediler. Fakat nasıl alet oluyor? Aslı alet oluyor. Ama asıl o işi tertekleyemem, bilmiyorlar. Onun için Allah'dan bunu, bu dedim, burada okuyalım diye besmele çektim, bu sayfa çıktı. Şey kastım yok, kastım hassasım yok. Ama isabet oluyor. Dikkat edin ki hiçbir türlünün bir desteklemesin, dikkat edin ki hiçbir davranışının zalimi desteklemesin. Zalime efendim demek bile günahdır. zalimi altışlamak bile günahdır. zalimin cephesinde görünmek bile günahdır. o taraftanmış gibi görünmek bile günah. Dürümün işlendiği yerde sultmakla doğru değil, cihazın en üstünü zalim sultanın karşısında hasırlı söylemek istedir. İstan ama bizim Müslümanımız başladı. Bizim Müslümanlığımız ile Peygamber Efendimizin zamanının Müslümanlığı arasında farklı. İki çeşit Müslümanlık var. Bir sahabe Müslümanlığı, ikinci zaman Müslümanlığı. Benziyor. Sahabe Müslümanlığı zamanla bitmiyor ama gönülleri bitiyor. Sahabe Müslümanlığı başka yani başka bir şey. Zamanla Müslümanlığı daha da Aa, güzel haramları işler diye de Müslümanlar. Bir de beni ödeyi beğenmez. Ne bu sakal ya diyor ne lüzum var Ne bu başörtüsü ya diyor ne lüzum var diyor. diyor, lüzum var diyor. yüzyılda faiz edilmez miymiş diyor. Ne olurmuş diyor Ramazan bayramında arkadaşım bana diyor evine ziyaret etse, bayram kezine gittiğince bak şöyle şu kadar cükür sen de o içersen ne olur? Kim diyor bunu? bizim İdameat Fakültesi'nden profesör diyorsun. İdameat Fakültesi'nden profesör diyor burada. Şurada da bir şekilde gelen ne olur? Öle diyor. Mülkü mülkü <gülüyor> sarık saranlara çatıyor. Delip diyor niye sataşıyorsunuz? Sarı diye az diyor. Bırakın bu diyor. Sarık Mürftü, sarık Eski bir daha işe Sarık giyende mülkü sarık diyor. de bir şey gelip Arkadaşlar gelmez, şükürler. Bu sanma ediyorum, cami içinde kemaçtan, adamdan kızıyorum. Böyle bir şey müşah ediyor, böyle, böyle şey ne böyle. böyle ama, kolay, Her şey kaymakarış, darmada. Büyük bir imdalar içindeyiz, hepimiz. Ve zor güzel zamandayız, ahir zamandayız. Daha da, bilelim ki daha zor, daha kötü olmasın zorun. Çünkü Peygamber buyuruyor ki, ahir zamanda insanın Müslüman olmasın, elinde ateşten bir parça, bir kork tutması kadar zor olur. Hadi bakalım Müslümanlığını yaşasın, tut bakalım. Ateşi tutabilir misiniz? Ne evet. var? Allah yardımcı mı olsun? Zalimin yanında ona yardım etmek için onun zalim olduğunu bile bile yürüyen insan İslam'dan çıkmış mı? Evet. Zalime iltifat yok, zalime alkış yok, zalime destek yok, zalime müsaade yok. Ne olacak? Ülmen geliştir. bu asırlıktı, bu yapılmasın. Yapılmamalı. <gülüyor> Fakül denir, birincisi kız. Ama başı. Zalimi Kazanıyor, birinci oluyor, olmuyorlar. Neden başarıyor şey, Saçma şey Çalıştı Çalışıyor. Genelde var. Çalışkan başarılı olsa da bunları emredip atır. Bu Müslümanların değil. Çalışkan başarılı da olsa, e, ya bu bir iş yapıyor, işinde çalışan başarılı oluyor, atmak değil mi? O koku belirdi mi? Neden oluyor? Zülüm mikrobun ürediği gibi münasip ortam bulursa güler artar. Münasip ortam bulamasa zulüm söyler. Kış gününde ormanda yangın çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Orman ıslaktır. Yapraklar yeşildir. Herhalde bir yer ıslaktır. Tutuşmaz. Kış gününde yangın orman olmaz ormanda Yaz gününde olur. Orta kuruduğu zaman, bitahit olduğu zaman hatta kırık bir şişenin dibinden güneş ışığı geçip mercek gibi bu tarafı ışığı şey yapınca yanmıyor. Yani aslında şişelerde bile yanmıyor diyorlar orman yakını. En çok kastan yapılıyor ama kışın yapmak istesen de yapmaz. Soba yayın. Dolduruyorsun odunu, ırk diyorsun, ırk yanmıyor. Neden? Yaş, odunlar yaşlı. Zülüm ortam bulunduğu zaman gelişir, o ortamı müsaadeleştiren, müsaadeleştiren, uygunlaştıran insanlarda zülüm ortak olmuş olumlar sevdalarını çekerler. Bu hadis bu Çok, çok azıca durmayacağım, üç tane durmayacağım, bitireceğim. Men meşâ, ikinci hadisi. Men meşâ, biz zulmetin zeydik ile yer ve fiyâh. Gecenin karanlığında mescidlere cemaate geçirip cemaatle namaz kılıyım diye yürüyüp gidersen Allah ona kıyamet gününde onu karanlıkta koymaz, onun duru verir. Sen mescidlere gitmişsin, mescidlere, cemaatlere devam ediyordun, karanlıkta korkmuyordun diye kıyamet gününde gömverir Allah'ını ona, önünü görür, arkasını görür, sıratı görerek geçen, Cenab-ı Allah'ın mutfuyla var, hırsız kalmaz, karanlıklarda kalmaz. Çünkü kıyamet gününde karanlıklarda kalmak çok kötü bir durum olacak. Burada ne vardır? Burada, sol da olsa, karanlık da olsa, cemaati devamın sevaplı olduğu işareti var. Yani mazeret değildir, yolların karanlık olması mazeret değildir. Ta o deli düşünelim, sokak lambaları yok, yolların program değil. Efendim mesaf olmadığı zaman ortalık gibi bir karanlık. ama gene de akşama, yastığıya, sabaha gidecek. Neden? Sevaf. Cemaatin kıymeti var. Cemaat ve samaz evde yalnız kılmaktan yirmi yedi katı tam Attığı her adımda bir günahı affolur, bir hazine kazanır, bir derece yükselir. Camiye gittiği camideki öteki mübarek insanların hatırına, bunun evdeyken kabul olmayacak zaman kabul olur. Onun için camiler önemlidir. Daha doğrusu cemaat önemlidir. Birlik ve beraberlik önemlidir. Müslümanların birbirleriniyle kenetlenmesi, birbirlerini sevmesi, birbirlerine destek olması, yardımcı olması, birbirlerinin seyreti verilmesi için aslı o. Ama onun sağlık yapan şey de bir araya gelmek. Bir araya gelmeden olmuyor. Bir araya gel geldiği zaman oluyor bu bir şeyler. Ayağıyla durduğu zaman kimkine kime durduğuna kimsenin kimseden haberi oluyor. Efendim, zümme oluyor, zümme oluyor. yardım görmüyor. Efendim, aç kadar, aç kadar ölüyor yardım görmüyorum. Kendi başına bir köşede evlendim. Kötü durumlara düşebiliriz. Onun için hepimizin birliğin, beraberliğin, cemaatin ödemeyi anlamamız lazım. Cemaatle namaz kılmanın sevabını kavamıza iyi bir lazım. Namazları camide cemaatle kılmaya çalışmamız lazım. Camide cemaatle kaynaşmamız lazım. Cemaatin kötüsüyle çalışır onun kötülüklerini düzeltmeye çalışmamız lazım. Cemaatin iyisiyle tanışıp iyisinin iyiliğinden, kemalinden, fazlılığından, ilminden, ikvanından istifade etmeye çalışmamız lazım. Cami, hıslümanın canıdır. Cami, İslam toplumunun kalbidir. Cami, her türlü hayrın kaynağıdır. Cami, Allah'ın evidir. Cami, Allah'ın kullarına davet ettiği yerdir. Davet ettiği kullar davetin yapıcısı olan davet sahibinin ikramına gayrı olur. İkinci artı şerif bu. Emretle iki artı Ben her türlü doksaktan münezzeh her türlü kemalatın sahibidir. alan her işi düzenli, her işi mükemmeldedir. Neylerse güzel eylem demektir. Sen tekbirin, yahu da Allah ekletersin, yani Allah'ın azametini, büyük düğünü düşünürseniz. Allah'ın narazisleri, ekberdir, en büyük, azamdır, en umudur, eceldir, en yücelir, haladır, en yüksek. Yani hangi yönden baksak, maddeden, maliyet, şu yönden, bu yönden nereden baksak, Allah en büyük. Tekbirde Allah'ın büyüklüğünü ifade etmektir. Allah'ın büyüklüğü karşısında kutuğunu idrahtir. Onun ona o da çok kıymetli bir sözcük. Şey Evlâhımız tekbirle başlıyor. Namazımız tekbirle başlıyor. Celazeyi uğurlamamız tekbirle oluyor. Tekbir söylenir. önemli. Ev tahmidim yahut da tahmid-i elhamdülillahirrahmanirrahmanirrahim. Ya Rabbi sana hangi sayarlar şey olsun? Ham, Allah'ı övmektir ama temişler verilen nimetten dolayı uyuyoruz. Yani bana verdin, elhamdülillah, verdin, elhamdülillah, ağam versin elhamdülillah, şahit elhamdülillah, akıl versin elhamdülillah, kazanç yardım elhamdülillah, arkadaş yardım elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Tamam. Veyahut böyle diyelim. Evde değiliz. Veyahut da La İlahe itala. Dünya yaratıldığı zamandan beri, insan insanoğulları, Rablarını örmektir. yanlışlara takıyorlar. Ağaçlara takıyorlar, dağlara takıyorlar, kutsallara takıyorlar, nehirlere takıyorlar. Kendi elleriyle yaptıkları kimsenlere heykelere tapıyorlar. Ya yanan yürü şeylerle efendim. Bir binalara geliyorlar. Ya kendilerini yaratan Allah, Allah'tan tarafından öyle diyorlar. Kendilerine veren Allah, Allah'tan tarafından öyle Tavlıyorlar. Onlar böyle şey oluyorlar. en büyük zulmü, insan İnsanoğlunun en büyük zulmü nedir? Şirktir. İnne şirke ve zulmü azıy. En büyük zulmü Allah'ı bilememektir. Müşrik olmaktır, kafir olmaktır. Malesef bunu tepiyettir. İnsanlar. Tam Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri eski peygamberlerin kavimleri işte eski eserleri, eski şehirleri, harabeleri inceleyelim. Hep bir şeylere kapışlıyoruz. Heykelleri kapışlıyoruz. Onun için... Lailaha izanlaşa çok önemli. Benim ve bende söylenildiği bütün beyler söylediği en kıymetli söz, en faziletli söz, en değerli söz Lailaha izanlaşa sözcüğüdür diyor beyler En en, ben ve kavildiğimiz. En kıymetli söz budur Allah'a masih Yaradanımız diğer, öyle kutlar, evetim haçlar, evetim uydurma, efendim, ilahlar, yahlar, budalar, udatlar, evetim yalan yanlış inançlar veya bir sürü tanrılar Zeusler, Artemisler, evetim Jüpiterler, hepsi yalan, hepsi yalan hepsi zülür, hepsi haksızlığı Zayda İllallah. En ürünü var. İşte insan bunları söyleyerek ölürler. Yani El-Süvah'a vallaha diyerek, El-Hammül diyerek El-Allah'a vallaha diyerek, Yemel diyerek uyursa uyuyor işte. Yatıyor, uyuyor. Bu da söyleyerek uyursa insan kıyamet gününde bu sözlerle bağış olsun. Hani derilmek olsun. Dirilmek olsun olacak. Herkes semiler kalkılan, quartu valden'de başa gelirde kalkılacak. Tamam. Nasıl kalkacak? Kendinde la ilahe illallah diye, diye kalkılacak. Efendim Allahu ekber diye diye kalkılacak. Elhamdülillah diye, diye kalkılacak. Şur hayrallah diye, diye kalkacak. Öyle oluyor bir yerden. Gene namazla alakalı. Haber siz râbil ücret kimse? hiç öyle şeyler arzına gelmiyor. İşte yoruldu. Eve girdi, anahtarı çevirdi, gün oraya gitti, işini bitirdi ya da küm koltuğuma atladı, yoran çıktı Ne ramaz var, ne adres var, ne efendim tespit var, ne fikir var, ne düşünce var. Çok yorulmuş efendim. Çok yorulmuştu. Bizdur sanki büyük batak işler yapmış gibi. Çok yorulmuş. Küm ya da yaktı. Bir dakika sonra da onun orada uyumaya başladı. Katletle uyudu. Mektupları uyudu bakayım. Ne, ne Alman'dan haberi var, ne Alman halkı buradan haberi var, ne görevlilerden, ne ibadetlerden haberi var. Çünkü yazıyorum. Kim gazetesine uyursa, bu işe aleyha yerden piyası. Gazeteler kalkar. bazı biletlerü piyüz, başka biri gazeteler kampar. Onun için diyor kendimiz, ve abi de ömürden ündük ve inceldik. Uyuyacağınız zaman. Efendim, kendinizi zikrederek uyumaya alıştırın, zikirle uyumaya, zikrede uyumaya kendinizi alıştırın. Neler okudunuz cezaeten? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği dualar var. Mesela efendim, şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin diye. Sonra tavsiye ettiği sureler var. tüm sureyi okuyacaksın, şu sureyi okuyacaksın. Mesela ayet-i külpü insan, o günce şeytan ona asla böyle zarar veremez. Ayet-i Allahü la ilahe illa onunla uyurdu şeytan, orada hiç asla zarar veremez. Diyor Zeynep Erdoğan. Ebu Hümeyre radiyallahu anh'ı için getirdik, bırakılmış olan gıdaları Yalnızda bir mektubu var Peygamberimiz. Sen bunları bekleyin. Ne geldiyse orma, Af, Doğu da, vs. Onlar bu karaya dağıtıcak. Orada demek ki var? Peygamberimiz. Ne yaptığını sordu da, dağıttı Duruyor. İşte orada eşleştirilmesi lazım yani. Bir peşini. Sen üç peşin. Gecenin birisi gelmiş, avlanmış, o. Kederi almaya başlayınca, ev hurdu verir. Nasıllar ha? Gel Sen demiş, seni hırsıssın. Röksün, seni resulü bana getir. Hem beni bırak. Ben demiş çok patilim, çok çocuk çok azam. Ondan yaptım. Efendim, beni bırak demiş. Yalan bir şey demiş. Ev hurdu verir. Nasıllar Acımış, salmış bana. Yani bir şey çaldık bak. Çalarken yakaladı, o da Ondan çok yer Salıverdi. Ertesi bak cami ettiği zaman Peygamber Efendimiz diyor ki, gel bakalım, gel bakalım buraya. Bir akşam senin yakaladığın eserin sana ne dedi? Bak, Peygamber Efendimiz herhalde evet, akşam gidilmeyin. Onun işini biliyor yani. Allah bildirilmiş bilmiyor. Senin eserin sana ne dedi? İşte ya Resulallah yakaladığın zaman çok çocuğum, çok fakirim filan dedi. Yalan söyledi. Peygamber Efendimiz. Yalan söyleyecek, bak onu da biliyor. Gelelim, yalan söylediğini biliyor. Sonra geri gelecek, bak geri geldiğinde biliyor. Bu nedir? Allah bildirdi mi? Allah'ın sevgili kulları bazı şeyleri bilir. Bunun işaretidir bu. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bir takım kurulu şeyler var, adamlar var. Kardan kendilerine nasıl olupça isteniyorsa, kurdun zaman ona dedim. Şerahat yoktur, sana um yoktur, sana hiç yoktur, müzik yoktur. Evet, ama ne işi var? Hadisede var. Resse de var. Abi, e, e, din kitaplarında da var. Evet, yani, Kuranda da var, hadisede var. E, niye böyle diyor? Böyle kurdular. Yani. Bu böyle şeydir bu, yukarıdakinin şeyin sahibinin sesi bu. Öyle tırrp, tırrp, zaman aynı şeyler söylüyorlar. Her seferinde kurtarın, her seferinde sorun. Onun için böyle bazıları, işte. sahibi var diyor. Yere gelecek diyor, bak kaç şeyi birden biliyor pekabelerini. Herif ne demiş İstanbul'da? Pekabeler de bilmez gaybı. Sen şimdi rafı karıştırma. Tabii gaybın her tarafını kimse bilmez de. Ama Allah bildirdiğin ama bak peygamber her şeyleri biliyor, evet bilmediği şeyler ne var. Her şeyi bilmez, her şeyi bilmek Allah'a bak. bu her şeyi bilmiyoruz tabi. Sen bu karıştırma, doğru düzgün Peygamberler de bilmez. Bak nasıl biliyor? Yalan söylediğini biliyor. Efendim Ebu Hüreyre söylemeden akşam Ebu Hüreyre'nin öyle birisi niye kalıldığını biliyor onun ertesi gün gene geleceğini biliyorum. Adresimiz tabi e, Nuhureyde radiyallahu anh uyanık saklanmış gibi denemiş, gene gelmiş böyle gıdayı avuçlarken gene ertesi bitmiş, yakalanmış gene yaz varmış. Ya demiş, gelmeyecektim ama işte geldim, çok takirim, çok çözdüğüm ihtiyacı var, dayanamadım Nefesuyla Allah gene getirmek istiyorum. <gülüyor> Gene kalıyor çünkü Peygamber. şey e, Ebû Ertesi gün Peygamber Hanım diyor ki, ya Ebû senin esinin ne yaptı dün gece? Gene? gene geldi diye sormak. Sunu edildi Yine İşte gene hakim oldun söyledik. Gene işte çok türbeni kalabalık oldun diyor. Yalan söylemiş diyor. Gene gelecek diyor. Üçüncü gece gene geleceğini söylüyor. Üçüncü gece gene Ebû Hureyne radyalallahü azeğan. Gene tutuya yatıyor, saklanıyor, gene gelince yakalıyor. Sen diyor artık işi çok etsin ya. İki seslerini salıverdin, gelmeyeceğim dedin, gene geliyorsun. Yani ne işte, kadar şey Allah'a mutlaka götüreceğim. Niye mi götürme? Ben sana bir şey öğreteyim. öğretim. Güzel bir şey öğreteceğim, götürme. Ne öğreteceksin diyor. Bir insan akşamleyi ayet etkili suyu okursa, şeytan ona hiç zarar asla diyor. Peki diyor salıveriyor yani için. Peygamber Efendimiz'in güzel kesinlikle diyor ki senin teşirini ne yaptın diyeceğim. Geldi gelen. Gene yakaladım. Güya diyor para düzey öğretti. E, güya ayet edilmesi okunursa şeytan oraya zarar vermez Diyor ki doğru söylemiş Yalancılığın en kendisi olduğu halde doğru söylenir. Ve o olduğu çok yalancı olduğu halde yalancı demek şey olduğu halde doğru söylemiş diyor beylerim. Yani ayetin söylediği o tür şeytan insanın malına, canına zarar göremez. Doğru mu ya? Yani. Sen ne diyorsun? Peki diyor, ya yalancı değil. Tabii gelen kim olduğunu bütün bilirsin yarısı Allah. Oluyor mu şeytan bu? Şeytan. Şeytanın. Tabi şeytanın insan suretinde gelmesi, Cebrail aleyhisselamın insan suretinde gelmesi, meleğin insan suretinde gelmesi. Olup İbrahim aleyhisselamın insan suretinde geldiler, insan sandılar. Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken Cebrail aleyhisselam insan suretinde geldi, insan sandılar. Gittiği zaman bu türlü biliyor musunuz dedi? Bilmiyoruz ya Resulallah. Allah ve Resulü dair bilir. O dedi Cebrail bilir. Yani şeytanın ve meleklerin insanların arasına girip cinsel suresinde görünmesi varmış. olabilir, Olmuştur. tarihte olmuştur, Kur'an'da olmuştur, Peygamber'e hepimizin asırı saadetinde olmuştur. Her zaman olur. Olabilir yani. Bir de ki eylem yok. Avretü billahi ve melekler var. Melekler insan şekline gelebilir mi gire? İnsan gibi görünebilebilir mi? Şeytan Şeytan da İzhan Sûreti'ne girip görülebiliriz. Bunların için anlattık, efendim, gece yatarken ayetler türkü okumayı adet eğleneyim diye anlattık. Bunu anlattık. Bu da Evin Gülabbi'nin Nasi'yi okuyun. bir, bir de gece yatarken yapılan dualarda bir tanesini söyleyelim size. Nasıl diyecek? Allah'ım da Esrem-i Nesil İleyka. Ya Rabbi ben, Vücudumu sana teslim ettim, sana yapayım. Ve ve ceh-ü senin deryana döndüm. Ve evri vatt işime emri bileyte. İşimi sarav aleyh. Ve ceh-ü zahri bileyte. Sırtımı sana layadım yarabbim. Rahbeten ve rehbeten bileyte. Işte. Hem seni isteyerek, ben senin kahrından korkarak sana geldim ya Rabbi. Ahmet-i Miktabı kendine en güzel de Muhammed-i Mustafa'na Kur'an-ı Kerim'e inandım ya Rabbi. Ya Rabbi. Resul-i Kendine dediği ersel göndermiş olduğunuz o Muhammed-i Mustafa'na inandım ya Burada ne yapmış oluyor? Öyle diyeceğim, imanlı tatilemiş oluyor. İmanın taziyeleri Efendim böylece e, yapılıyor, Allah'a sönmüş oluyor. Bu başka bir dua. Allahümme ey kulli fi ahab bi saati leke ve sahmin bi hafiq awal ile leke yarafin. Sen benim işimi yapıyorum ya. Elimden geçeceğim ne yaptım? Ben haberim olmayacak. Sen beni, senin senin en sevdiğin saatte uyandır. Hangi saatte en çok seviyorsan, hangi saatte sana ibadet edilmesini seviyorsan en sevdiğin zaten benim, uyandı, en sevdiğin ibadeti yapmaya beni muhabbet eyle, yarabbim. Sen demek yarabbim. Neden yarabbim, çünkü öyle o nokta. Ya ben abdur, icat edeyim dediğimiz için. Ancak senden yarabbim Ancak sana ibadet ederiz yarabbim diye. Fayda verecek, sen, sen verirsin, zarar gelirse senden gelir, ben senden istiyorum dediğimiz için, imanımızdan dolayı öyle oluyor. Azim ve sevdikleri Allah senler dekleri bilin, müminlik tabil eylesin, sevdiği kulu eylesin, hadir-i de, olmamızı nasip eylesin, şüphet-i cemiyeye nasip Kur'an'ın olmayı nasip eylesin, tam Müslüman olarak yaşamayı nasip eylesin, o zorunda tam Müslüman olarak koramayı nasip eylesin. Allah dinler razı olsun, Sura'na Rabbin Rabbin İzzet'e ammâ ile enbiyâ Evet, hadi diyeceğiz, hadi. Yeni gelen kardeşlerimiz hepsin, hoş geldi, sabah geldi, sabah getirdi. Memnun olduk görünce, Allah razı olsun. Onu gördükten gelmişsinizdir. Ne oldunuzdur? vardır. Kileri okyalım, yavaş yıkıralım. İsrat çabuk olursun, güçlü olmasın. Yarın beş olmuyor mu? Beş olmuyor. Ya ötenden, o camiye kayma camiye gitsek. Beş tıkıtsa, Onun için yavaş kılalım. Ya sonra hemen hedef ne yaparsak yapıyoruz. O zaman kayısın di sesler ama tabii bizim küçük mesleğimizi <gülüyor>